Hazan çiçeklerim, sol senin yokluğunda Usatı ağrattı, kurumuş yapraklarda Ne acılar çekti, inan senin yokluğunda Kuşat artık bizi Kavuşalım sevdamıza Elinde ile Çıkmış dağların üstüne Dilinde selam Dönüş yalnız Rabbimize Selam olsun ardın sıra Yolundan gidenlere Tohum olup çiçek çiçek Şehadete süslener Her yağmur öncesi Büyür yüreğim dağlara Avuç avuç şehit Oluruz biz kıyamlarda Koyma beni bırak, dayanamam yokluğuna, kuşat artık bizi, kavuşalım sevdamıza. Elinde mavzeriyle çıkmış tavların üstüne Dilinde selam dönüş yalnız Rabbimize Selam olsun ardın sıra yolundan gidenlere Tohum olup çiçek çiçek şehadete süslenerek